Allah'ı tanımak Allah'ı tanımanın anahtarı kendini tanımaktır. Geçen Enbiya Hazretlerinin gökten inen kitaplarında nefsini tanı ki Rabbini tanıyasın buyurmuştur. Sonra haberlerde de şöyle gelmiştir. Kim nefsini kendini tanırsa Rabbini tanımış olur. Bu sözler insan nefsinin tertemiz, saf, lekesiz, pastan uzak bir ayna olduğuna bir delil, bir işarettir. İnsan her ne vakit o aynaya baksa Allahu Teala'yı orada, kendi nefsinde görür. Eğer sen çok kimse var ki nefsine bakar, yaratıldığını, bir mahluk olduğunu anlar fakat gerisini bilemez dersen, sen bil ki nefsi tanıma bilgisinden Allah'ı tanıma bilgisinin geçiş ve onu delille anlayış iki türlü olur. Birincisi, çok anlaşılmaz, kapalı, dolaşık yoldur. Onu ilimle uğraşanlar, nefsini riyazet ve perhizlerle meşgul eden din adamları, nakifler ve ileri gelen necip kişiler hata şeyler bile anlamaktan acizdirler. Nerede kaldı ki zahiri ilimden bile yoksun olan bilgisiz kişiler anlayabilsinler? İkincisine gelince, Onu aklı ergin olan bir ama iki gözü kör kişi de idrak edebilir. Öyle açık seçik delildir. Öyle olunca bilinmeli ki insan kendi varlığından Halikin varlığını ve kendi sıfatından Yaratanın sıfatını bilir ve anlar. Kendi ülkesine yani bedenine sahip oluşundan, tasarrufundan Allahu Teala'nın bütün alemin sahibi olduğunu ve bu mülk üzerinde nasıl tasarrufta bulunduğunu anlar. Bunun açıklaması şöyledir: İnsan ne zaman ki kendi varlığının izi ve alameti ve kendisinden haberi ve izi yokken kendi varlığını görüp bilseydi ve kendi yaratılışına hilkatine dikkate baksaydı bilirdi ki asıl bir damla bir katricik sudandır. O zaman ne akıl ne de idrakı ve anlayışı vardır. Ne eti ne kemiği ne yağ bulunuyordu. Nitekim Yüce Allah kelamı kadimde şöyle buyurmuştur. Gerçekten insan var olup kendinden söz edilir bir hale gelinceye kadar uzun bir zaman geçmiştir. Çünkü biz insanı karışık meniden, dişi erkek evladın doğmasına sebep olan sudan yarattık. Böylece onun işitmesini sağladık, ona kulak verdik, görmesini sağladık, ona göz verdik. İnsan gerek kendi uzuvlarının göze görülür kısmına mesela el, ayak, dil ve ağzına bir baksa, iç organlarını, mesela ciğer, mide, dalak gibi kısımlarını incelese, her birinin bir türlü hikmete yaratıldığını ve her birinin faydalı bir işte bulunmak için halk edildiğini mutlaka görür. Bu organların her biri yerli yerinde ve en mükemmel şekilde kemal haddinde hal olunmuştur. Böylece insan bu halleri idrak etse bilir ki, Yaradan'ı her şeyi yaratmaya nasıl dilerse o şekilde yaratmaya kadirdir. İlmini ise bütün yaratıkların görünür veya görünmez varlığını kemal derecesinde iyi hata ettiğine hüküm verir. Her uzvunda, her organın en küçük parçasında bile kudretinin bulunduğunu anlar ve hikmetinin hükmünün her zerreyi işlemiş olduğuna muhakkak ki şahit olur. Ey aziz kişi! Bir insan bedeninin yaratılışının uzun uzun anlatılmasına, hiç dış organlarının kendisini olan faydalarının çokluğuna göz atsa hâlikına kendisini yaratan sevgi ve tazimi artar. Mesela insan düşünse ki elleri bir şeyi tutmaya, kapmaya, düşmandan kurtarmaya yarasın diye ve bedenden ayrı olarak direk gibi yaratılmıştır. Hem de ellerinin ve ayaklarının ucuna beşer parmak konulmuştur. Dört parmak sanki saf tutmuş gibidir. Kimisi uzun, kimisi kısadır sa ki avuçladıkları bir şeyi el içinde birlikte tutsunlar. Ya baş parmak? O da onların karşısında ve onlara göre daha kısa ve daha kuvvetlidir. O da dört parmağa yardımcı olsun bir şeyi avuçlayınca avuç içinde diğer dört parmağa karşısından destekleyerek sıkı sıkı tutsun diyedir. Dört parmakta üçer mafsal, boğum yeri vardır. Başparmakta parmakta iki mafsal yapılmıştır. Ta ki birbirine eklendikleri zaman bir kepçe, bir kevgir gibi olsunlar. Açıldıkları zamanda bir tabağa andırsınlar ve böylece faydalar meydana gelsin. İnsanın ön dişleri, yiyecekleri kesmek ve parçalamak için önceden yaratılmıştır. Yan dişleri ise yiyecekleri ezmek ve öğütmek için yası kılınmıştır. Dil ise yiyecekleri boğaza atmak için kaşık gibi yaratılmıştır. Dilin altına bir güç verilmiştir. Kiğnenen lokmanın üstüne su döker, onu hamur eder. Yutmayı ve midede sindirilmesini kolaylaştırır. Sözün kısası, bütün organların düzeni en güzel bir biçimde ve terkibi en faydalı bir biçimde yaratılmıştır. Her biri gece gündüz ödevli kılındıkları hizmeti yaparlar. Ne durgun, işsiz, tembeldir ne de uykusuzdurlar. Öyle ki eğer akılların aklı, ailenlerin bilgisi, hikmet sahibinin hikmeti bir yere toplansa ve dünya yaratılalıdan beri düşünüp dursalardı, bu düzenden daha güzel, bu tertipten, bu karışımdan daha faydalı ve güzelini bulamazlardı. Mesela eğer gözler başın tepesinde farz olunsa veya kulak ensede veya ağız arkada, ensede veya parmaklar altı tane veya üç tane farz edilse, o belli olan kişilerce bilinir ki, hiçbirinde yukarıda bildirdiğimiz faydalar meydana gelmediği gibi, onlardaki şekil güzelliği ve biçimlilik, mükemmellik de bulamazdı. Ey aziz kişi! Eğer yalnızca insanın muhtaç olduğu şeylere bir kez baksan neler neler görürsün. Mesela insanın yemek yemeye, elbisen giymeye, oturacak yerlere, yağmur ve buluta, Kokuya, sıcaklığa, soğukluğa ihtiyacı vardır. Elbisesi için ketene, o keteni bürmek için iplikçiye, çulhaya, dokuyucuya ihtiyaç görülür. Bunların da nice nice sanata ve araca ihtiyaçları bulunur. Bunlar da demirci, ekip biçici, tarımcı, dülger, doğramacı, ekmekçi, deri boyacısın gibi ustalardır. Odun, demir ve kurşuna da ihtiyaç vardır. Bu sanatkarların o araçlara ve araçların bu sanatkarlara hediye edilmesin gibi her sanatın nasıl meydana geldiği düşünülecek olursa insan dehşet içinde kalır, aklını kaybeder. Bu kadar aletlerin ve sanatların vücuda gelmesi yalnız ama yalnız Allahu Teala'nın lütfundan ve rahmetinin bolluğundan ve inayetindendir. Nitekim Cenab-ı Hak kelamı kadiminde şöyle buyuruyor. Allah buyurdu ki, ''Ben dilediğimi azabı uğratırım, fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır.'' Araf suresi 156 Hem de Allahu Teala'nın nebileri yaratması, bize göndermesi, bizi onların şeriatine ve sevgisine sevk etmesi de tüm ihsanlarından ve şefkatinden güzel bir örnek, güzel bir kokudur. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, ''Benim rahmetim gazabımdan daha aşkındır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak kullarına karşı yavrusuna süt veren analardan daha şefkatlidir. Böylece bilindi ki insan kendi varlığından kendisini yaratanın varlığını muhakkak bilir. Vücudundaki parçaların ve etrafının uzun uzadıya incelenip araştırılmasından Allahu Teala'nın yüce kudretini anlar. Kendi uzuvlarının ne gibi faydalarda bulunduğunu, terkibinin düzenini, ilim ve hikmetinin kavrayışını anlar ve bilir ki bu kadar lütuf, bu kadar ihsan bağışanması, hem de dilemeden ve güçlük çekmeden insana karşı olan rahmetinin bolluğundan başka bir şey değildir. Öyleyse bunlara kavuşmuş olan bir nefsin kendini tanıması, marifetullahı, Allah'ı tanımanın anahtarı ve aynası olabilir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen kendi vücudundan, varlığından ve sıfatlarından Allahu Teala'nın varlığını ve sıfatlarını kısaca anlar gibi oldun. Öyleyse şimdi Allahu Teala'nın tenzihini, kutsallığını da senin kendi nefsinin misalinden idrak etmek, anlamak mümkündür. Öyleyse sen bil ki Allahu Teala vehme yani kalbe ve zihni diledikten gayrı arız olan kuşku ve tereddüte ve hayalde meydana gelen herhangi bir şeye benzetilmekten, zamandan ve mekândan münezzehtir, tenzih edilmiştir, uzaktır. Onun tasarrufu her yerdedir. Tecellisi her mekândadır. Onun bu türlü tenzihi senin kendi nefsinde de mümkündür. Mesela şu ruh, ki ona biz can diyoruz, vehim ve hayale girmekten münezzehtir. Sayı, ölçü, bölüm kabul etmez. Rengi ve şekli yoktur. Çünkü şekli ve rengi olsaydı, göze görülebilirdi. Yahut vehme ve hayale girerdi. Güzelliği, kötülüğü, azlığı ve çokluğu, büyüğü, küçüğü olurdu. Eğer bir kişi sana ruh nedir diye sorsa, ona şu cevabı vermelisin. O ilahi bir emirdir ki, kemiyeti ve keyfiyeti, yani miktarı ve sayısı niteliği bilinmez ve bilinmekten de uzaktır. Ey aziz kişi, sen madem ki bedeninin içindeki ruhunu bilmekten acizsin, Allahu Teala ki ruhları ve cesetleri ve tüm eşyayı yaratmıştır. Bunların dışında olan ve onların cinsinden olmayan şeyleri sen nasıl bilir, nasıl anlarsın? Öyleyse yüce Allah'ı tenzih ve takdis etmek her şeyden daha önemlidir. Hatta vaciptir, gerekir. Mesela aşk ve sevgi, elem, tad, lezzet gibi varlıklar vardır ama kemiyet ve keyfiyeti tasavvur bile edemezler. Eğer bunların hakikati nedir diye sorarsan güç bir dilekte bulunmuş olursun. Bunun gibi sen yeme, içme, işitme gibi gerçeklerin bilinmesini dilesen yine güç bir istekte bulunmuş olursun. Nitekim gözün sesi anlamakta nasibi yoktur. Kulağında bir şeyi bilip anlamada nasibi yoktur. Burnunda bilip anlamak zevkinden bir nasibi yoktur. Bunlar gibi akılla ve kudretle idrak edip öğrendiklerimizin beş duyuyla bilinip öğrenmesinde bir nasibi yoktur. Öyleyse ruh bedende var olup bedende ruhun sahibi olduğu halde ne keyfiyeti ne de hakikati bilir. Bunun gibi Allah ta her varlıkta ve her eşyada mevcuttur. Hepsinin maliki ve sahibidir. Her şey hakimdir ama heyeti, hüviyeti ve niteliği bilinmiş olmaktan münezzehtir. Ey aziz kişi! Yüce Allah'ın tanzihinde başka bir yönde şudur. Ruh bütün organlara, uzuvlara geçer, bütün bedende dolaşır. Beden baştan başa ona uyar ve beden kısım kısım parçalanabilir. Ama ruhun parçalanması mümkün değildir. Öyleyse Allahu Teala ki bütün varlıklarda tecelli eder, bütün yaratıklar O'nun emriyle var olmuşlardır, O'nun buyruğuyla ayaktadırlar, bütün oluşlarda yaptığı işler görünür. Ama buna rağmen bir mekan, bir durak yeri gösterilmez. Bir şeyle kıyaslanamaz ve ölçülemez. Bir cihete nispet olunmaktan münezzeh ve uzaktır. Ey aziz kişi, Cenab-ı Allah'ın tenzihi hakkındaki konu, Ruhun sırrı açıklanmayınca enine boyuna anlatılamaz. Hem de sırrını açıklamaya şeriatin izni yoktur. Cenab-ı Hakk'ın emrettikleriyle ne yettiklerini halka tebliğ buyuran Hz. Muhammed'in bize yasakladığı bir şeye el uzatmamız caiz değildir. Fakat Fahri Alem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin Allah-u Teala, Adem'i kendi suretinde yarattı diye buyurduğu sözlerinin manası da ruhun sırrı ve mahiyeti keşfedilinceye kadar açıklanamaz. Yani ancak ruhun o sırrı her kişinin kendisi tarafından keşfedilince anlaşılabilir. yaratılanlar Allah'ın emrine nasıl baş eğerler Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen madem ki Allahu Teala'nın zatını sıfatını tüm kendi nefsinin örneğiyle aklının erdiği kadar idrak ettin şimdi Allahu Teala'nın buyruklarının nasıl eriştiğinin ve yerine getirildiğinin saltanatının ve bu âlemde tasarrufunun yaptığı işlerin niceliğinin ve niteliğinin bilgisi kaldı ki onun da bedendeki tasarrufun ölçüsüyle ve imkan oldukça bilinmesi gerekir. Bu da şu soruları kapsar: Yaratıklar Allahu Teala'nın evrine nasıl ve ne yolda başa yer itaata bulunurlar? Allahu Teala'nın kendi ülkesinde padişallık etmesi nice'dir ve melekler ki onun fermanlarını ulaştırmaya memur kılınmışlardır. Onlar bu buyrukları ne şekilde gökten yere indirdiler? Gök Kubben'in hareketleri, yıldızların gelişin gidişi nasıl olur? Böylece Allahu Teala'nın bütün işlerinin göklerle ilgili kılmasını ve rızıklar kilidini göklere havale etmesini bildiren fasıl kaldı. Bu fasıl Allahu Teala'yı bilmekte büyük bir fasıldır. Buna marifeti efal yani Allah'ın feillerini işlerini tanımak denilir. Nitekim bundan öncekilere marifeti zat ve sıfat derler. Bu faslın da keliği nefsini, kendini tanımaktır. Ve sen kendi ülken olan bedeninde nice padişahlık ettiğini bilmezsen, alemlerin padişahı olan Allahu Teala'nın kendi ülkesindeki her şeyde nasıl padişahlık sürdüğünü, onlara nasıl tasarruf ettiğini bilir, nasıl idrak edersin? Buna ihtimal var mı? Kendini tanı ki Rabbini tanıyasın. Kendi yaptığın işlerden birisinin ne biçimde meydana geldiğini öğren. Mesela yazmayışı gibi. Öyleyse bil ki ne zaman bir kağıdın üzerine Bismillahi kelimesini yazmak dilesen önce kalbinde onu yapmaya bir irade, bir meyil, bir eğilim uyanır. Bir irade ve istek gücü meydana gelir. Sonra hayvani ruh sebebiyle o meyil ve isteme gücü dima'a doğru gider ve oraya varınca da dima'nın önünde olan hayal kuvvetinde Bismillahi'nin sureti belirir. Bundan sonra o suret Ak iplik verilen sinirlerle parmak uçlarına iner. Daha sonra parmak kalbin irade gücüyle hayalin içinde beliren şekle bağlı olarak hareket edip o şeklin bir benzerini meydana getirir. Ve sonra Bismillah kelimesini yazar. Tıpkı bunun gibi Allahu Teala'nın iradesi bir şeye ilgilenmiş olsa onun eseri ilk önce arşa gelir, orada görünür, orada bir cevher vardır. Adına ruh meleği veya kutsal ruh derler. Onun sebebiyle kürsüye vasıl olur. Nitekim Bismillah'ta ayal hayal hazinesinde görünür. Allah'ın iradesiyle ilgili olan şeyin sureti de ve mahfuzda zahir olur. Arşa ve kürsüye vekil melekler onu yıldızlar vasıtasıyla aşağı aileme yetiştirirler. O da az zamanda tabiattan zuhur eder ki bu da dört kuvvettir. 1- Sıcaklık 2- Soğukluk 3- Yaşlık 4- Kuruluk Nitekim kalem mürekkeple karışıp Bismillah yazısını yazınca olduğu gibi sıcaklık ve soğukluk su ve toprakla karışarak Allahu Teala'nın murat edindiği şeyin sureti belirir. Nasıl kağıt yazılanları yazmaya mahal olup orada yazılan şekilleri muhafaza ederse yaşlılık, kuruluk da o şekli kabul edince o meydana gelen suretleri muhafaza eder. Eğer yaşlılık olmasaydı şekil ve suret saklanamazdı. Nitekim kalbin iradesi, dilemesiyle hayal hazinesinde olan Bismillah şekli kağıdın üzerine kalemle nakşolunduğu gibi Allahu Teala'nın iradesi ki arşta ve leyf-i mahfuzda meydana gelen surettir, melekler ve yıldızlar türlü tabiat ve kuvvetleri vasıtasıyla sudan ve topraktan ibaret cismani alemde zuhur eder. İnsan kalbi de bunun gibi beden ülkesinde tasarruf eder, bütün uzuvlar ona mağlup olur. Kimileri sanmışlardır ki insan nasıl kendi kalbinde yer tutmuşsa Allah da arş üzerinde mekan tutmuştur ve oradan buyruğuyla bütün eşyayı tasarruf eder, kendi arşta sakin olur. Böyle kıyas edenler, insan beden ülkesinin iş yerinde kalbi kapladığı gibi Allahu Teala da yaratıkların iş yerinin tezbirini arşa havale buyurmuş ve öylece arşı kaplamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kadim'de şöyle buyurulmuştur. Allah arş üstünde her işi yerli yerinde düzenledi. Yunus suresi 3. Ey aziz, sen bil ki bu anlattıklarımız gerçektir. Kalp gözüyle görüş ehline idrak sahiplerine keşifle malum olur. Böylece Allah Adem'i kendi suretinde yarattı hadisi şerifi ne demektir diye soranlara gerçek bundan malum olur. Allah'ı tanımaktan yoksun olan yıldız bakanlar. Ey aziz kişi, sen bil ki padişahlığı padişahtan başkası bilmez. Eğer Allahu Teala Hazretleri seni beden ülkesine padişah etmeyip vücut varlık saltanatını ve sana örnek olsun diye bu kısa risaleyi vermeseydi sen o vehimlerden, o kuşkuluzanlardan ve şununla bununla kıyastan herhangi bir yolla bilmekten uzak olan padişahı nice idrak edebilirdin. Nasıl anlayabilirdin? Öyleyse şükür ve hamd olsun ki o başlangıcı bilinmeyen, kadim olan, zevale olmayan o kerim varlığıdır ki seni kendi varlığında padişah etmiştir. Ve kendi beden ülkeni senin emrin altına aldırmıştır. Senin kalbini arş eylemiştir. Canın kaynağı olan hayvani ruhu israfil kılmış, dima kürsi eylemiştir. Ve hayalin hazinesini sana lehve mahfuz eylemiştir. Dima kubbesin ki, sinirlerin pınarı, kuvvetlerin ocağı ve kaynağıdır sana gök kubbe ve yıldızlar yaptı. Parmak, kalem ve mürekkebi, tabiat, mizac, oyun asılları kıldı. Seni bütün yaratıklardan daha şerefli ve aziz eyledi. Bütün varlığın üzerinde seni üstün kıldı ve sana şu emirde bulundu. Sakın kendi nefsinden, kendi beden ülkenden ve sultanlığından gafil olma. Çünkü gafil olursan kendi Halikından, senin rızkını verenden gafil olursun. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala ademi, insanı kendi sureti üzerine yarattı. Öyleyse kendi nefsini bil ki Rabbini bilesin. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, işte insanın vücudundaki padişahlığıyla Allahu Teala'nın padişahlığı arasında olan büyük farkı anladık. Bundan da iki türlü bilgi ortaya çıktı. 1- Bir, Biri insanın nefsinin ve kalbinin Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla ilgisinin ilmidir. Bu çok büyük ilimdir. Anlaşılması idraki zordur. Çok uzatılabilir. Bu kitaba sığmaz. 2- Biri de insanın nefsinin melekle olan bağlantısının bilgisidir. Ve meleklerin kimisinin kimisine irtibatı ilmidir. Semalar, arş ve kürsünün melaikeye bağlantısı ve birbirine irtibatı ilmidir. Bu da mübarek ve uzun bir ilimdir. Bu işaretten maksadımız, gafil kimselere kendi vücudundan varlığından haber vermek, Allah'ın yüceliğini ve kudretinin ululuğunu bildirmektir her şeyi kızan o şaşkın kimselere kendisinin ne yolda gafil olup kendisini yaratanın marifetinden ve Allahu Teala'nın mübarek yüzünü görmekten nasıl mahrum olduğunu hatırlatmaktır. Sen bil ki Hazreti Allah'ın cemalinin insanın idrak ettiği ile işin aslında nice olduğu arasında gayet büyük bir fark ve uzaklık vardır. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen Marifetullah'tan mahrum olan o biçare yıldız bakanlar, müneccimler ve hekimler her işi yıldızlara ve eşyanın tabiatına isnat ederler. Bunlar şu karıncaya benzer ki kağıt üzerinde kalemi yürürken görüp resim meydana gelince büyük bir sır keşfetmiş gibi sevinirler. Bu işlerin hakikatini bildim anladım ki resimler kalemden meydana gelmiyormuşlar. Bir başka karınca da dikkatle bakar, kalemin hareketinin kendisinden olmadığını, parmakların emriyle yürütüldüğünü görür. Önceki karıncaya, "Sen yanılmışsın der. Gerçek hali anlamamışsın. Sen yapılan işi kalemin hareketinin kendisinden geliyorsanmışsın. Oysa öyle değildir. Kaleme bütün sahiplik parmağındır. Kalem parmağın emrini teslim olmuş, onun iradesine boyun eğmiştir." İşte bu karınca yıldız bakanların misalidir. Bunlar bütün iş, fiil ve hareketlerin tasarrufunu yıldızlara bağlar. Bilmezler ki kendileri de hata işlemekte, yanılmaktadırlar. Çünkü yıldızlar meleklerin elinde onlara baş eğmiştir. Melaiike ise Allahu Teala'dan emir almadıkça hiçbir şey yapamaz. Nitekim cisimler aleminde tabiiçilerin ve yıldız bakanların düşünce ve görüşlerine aykırı bir şekil ortaya çıkmaktadır. Ruhlar aleminde dolaşanlar arasında da ihtilaf, ayrılık ve çeşitlilikler vardır. Kimileri vardır ki, melekut alemine ayak basarken kendisine hiçbir şey açılmaz, geri geri eski yerlerine döner. Ruhlar alemine yücelmezler. Kimileri ise melekler alemine erişirler. Onların da seyri, hareketi birbirine uymaz. Çeşit çeşittir. Çünkü melekut aleminde nice bin ruhtan perdeler vardır. Her biri bulunduğu dairenin perdesiyle çevreli ve örtülüdür. Kimi bir nur gibi, bir inci gibi dolaşır. Ama kimileri aydınlık bir dolunay gibi parlaklık içerisinde seyreder. Kimileri de vardır ki, cihanı aydınlatan güneş gibi seyreder. Kimisine ise melekût alemi baştan başa açılır. Nitekim Allahu Teala kelamı şerifinde şöyle buyuruyor: Biz böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu Meleğinin nasıl ve nice olduğunu gösterdik. En'am suresi 75 Nitekim Hz. İbrahim'in ağzından şanı yüce Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Ben tek Allah'a inandım. Yüzümü dosdoğru ve kesin bir inançla göklerin ve yerin yaratıcısına çevirdim. En'am suresi 79 Bu yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Gerçektir ki Allah için nurdan 70 perde vardır. Eğer onları açacak olursa güzelliği bütün ona bakanları yakar. Ama biçare tabiatçılar her şeyi tabiatın yaptığında inat etmektedirler. Derler ki eğer tabiatın araya girmesi olmasaydı tıp ilmi hekimlik batıl olurdu. İşte yalnız bu doğrudur. Çünkü hastaların ilacının aranmasına şeriat izin vermezdi. Yalnız tabiatçılar şunda hata ettiler ki görmelerini zayıflatıp eşek gibi yüklerini o durakta bıraktılar. Bilmediler ki tabiat huyda Allahu Teala'nın kudretli baskısı altındadır ve eşekse ayakta sıra bekleyen aşağılık hizmetkarlardan biridir. Astrologlar, yıldız bakanlar şöyle demiştir: Güneş bir yıldızdır. Dünyaya sıcaklık, ışık verir. Eğer güneş olmasaydı gündüz ve gece ayrımı olmazdı. Bitkiler, buğday, arpa gibi taneliler güneşin etkisiyle meydana geldi. Ay da bir yıldızdır. Eğer ay da olmasaydı şeriattan nice işler, buyruklar yapılmaz geri kalırdı. Mesela oruç, hac, zekat gibi dini ödevler. O zaman da hafta 7 gün, ay 30 gün, yıl belli olmazdı. Rüzgarlar, yemişler, güzel kokular, çeşit çeşit renkler onun sebebiyle meydana gelir. Güneş sıcak ve kurudur. Ay ise soğuk ve yağıştır. Zuhal, Satürn gezegeni ise soğuk ve kurudur. Zühre, Venüs yıldızı ise sıcak ve yağıştır. Yıldız bakanlar, astrologlar bu sözlerinde doğru söylüyorlar. Ama şu anda yanılmaktadırlar ki bütün işleri, hareketleri yapanın yıldızlar olduğunu söylerler. Halbuki yıldızlar Allahu Teala'nın buyruğu altındadırlar. Onlar bunu düşünmezler, idrak etmezler. Nitekim Allahu Teala Kelamın şerefinde şöyle buyurdu: Güneş, Ay ve Yıldızlar onun buyruğuna itaat ederler. Araf Suresi 54. Yani Güneş, Ay ve Yıldızların kendi boşarında seyirleri hesaplıdır. Güneş, Ay ve Yıldızlar Allahu Teala'nın emrine uyarlar ve bir iş yaparlar. Verilen buyruğu yerine getirirler. Kendilerinden, kendi katlarından iş yapıcı değildirler. Aksine onlar İş işlemek için tutulan işçidirler. Hatta bu işe amil olan, bu işle ödevlenmiş olan müekkil melekler tarafından iş yaptırılmaya tutulmuş işçilerdir. Nitekim sinirlerde insan organlarını harekete getirmekte de dimağındaki hayal gücü tarafından kullanılmaktadır. Yıldızlar da yakın işçilerdir. Makbuller arasındadır. Ancak dört unsur gibi faal sıfatta iş yapıcı görünüşte olanlardan değildir. Çünkü dört unsur Allah'a en yakın vazifelerindendir. Yazıda kalemin emir aldığı ele yakın olduğu gibi. Bir fil hikayesi örneği Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki astroloğun, yıldız bakının ve tabiatçının aralarındaki ayrılık şudur. Bir fil kendini görmemiş ve bilmeyen bir şehre gelse, o şehrin körleri toplanıp o fili bilip anlamaya çalışsalar, Kimisi sırtına, kimisi ayağına, kimisi hortumuna ve kimisi kuyruğuna el sürse, filden ayrılınca bir kimse onlara dese ki, ''Fil nasıl bir hayvandır, onu nasıl gördünüz, fil nedir bildiniz mi?'' diye sorsa, onların her biri türlü cevap verir. Derler ki, ''Fil bir yaslı tahtaya benzer, biri de fil bir direğe benzer.'' der. Sözün kısası, ''Her kör kişi el sürdüğü organın vasfını nice olduğunu söyler.'' Hepsi de o uzuvları doğru söylemişlerdir ama o hayvanın tuttukları bir uzuvuna tamam fil budur dedikleri için hata etmişlerdir. Bunun gibi yıldız bakanların ve tabiatçilerin bütün işlerinde yıldızların hükmü vardır demeleri yanlıştır. Cenab-ı Hak kainatta ne varsa hepsinin kendinin hükmü altında olduğunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İbrahim Suresi 2